baş yaşam için teknoloji. Merhaba. Mersin Barosu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yörede 39 yaban keçisinin avlanmasına yönelik yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Mersin Lübetçi İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Hayvanın zevke ve cinayete konu edilmesinin hukuka aykırı olduğu, cinayetin spor olarak kabulünün mümkün olmadığı, hayvanların yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 28 Mayıs 2021 tarihinde açılan dava reddedildi. Baro ise aldı bu red kararını temize gitti. Danıştay 13. Dairesi de ihaleyi iptal etti. Danıştay 13. İdare Mahkemesi iptal kararında şöyle söyledi. Yaban hayvanlarının sayılarına, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin somut ihaleler açısından davalı idare tarafından Bilimsel, somut ve kapsamlı araştırma ve tespitler yapılmadan gerçekleştirilen dava konusu ihalelerde hukuka uygunluk ihalenin iptali istemiyle açılan davanın esas yönünden reddi yönünde idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamakta dendi. Hava ve iklim kaynaklı olaylar 41 yılda Avrupa'da 85 bin ile 145 bin arasında can kaybına neden oldu ve yarım trilyon euroluk maddi zararı yol açtı. Avrupa Çevre Ajansı'nın yaptığı çalışmaya göre Türkiye'deki kayıplar 1897 kişiyi buldu ve 4,5 milyar avro değerinde maddi hasar meydana geldi Türkiye'de. Avrupa Çevre Ajansı'nın 32 Avrupa ülkesini kapsayan son araştırmasına göre hava ve iklim kaynaklı olaylar 41 yıllık dönemde yani 1980'den 2020'nin sonuna kadar yarım trilyon avroyu bulan maddi hasara yol açtı. Bazıları felaket boyutunda olan bu olaylar Avrupa'da 85 milyar 145 bin insanın can kaybına neden oldu. Son açıklanan raporu değerlendiren Ekosfer Derneği yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz, iklim krizinin aşırı hava olaylarının sayısını ve şiddetini arttırdığını biliyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda ne yazık ki can ve mal kaybının artacağını gösteriyor. İklim krizini durdurmak için atacağımız adımların maliyetini hesaplarken ağır... Kalmanın ve iklim krizini durdurmamanın maliyetini ise görmezden geliyoruz. Açıklanan veriler bize hemen harekete geçmenin ve uyum çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyor şeklinde konuştu. Yeşil gazetede yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanlarının yeni bir araştırmasına göre dünyanın en yüksek dağı olan Himalayalar sıra dağlarındaki Everest 30 yıldan daha kısa bir sürede 2000 yıllık buzulunu kaybetti. Çalışmada Everest üzerindeki en yüksek buzulun insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle her yıl 10 yıllık buz kaybettiği belirtildi. Bulgular dünyanın en yüksek noktalarından bazılarında yaşanan hızlı buzul erimesinin daha kötü iklim etkilerine yol açabileceğine dair bir uyarı görevi görüyor. İklim değişikliği nedeniyle daha sık görülen çığlarsa Yaklaşık 1,6 milyar insanın içme, sulama ve hidroelektrik için bağımlı olduğu su kaynaklarının kurumasına neden oluyor. Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science'da yayınlanan araştırmada South kol buzunun oluşması 2000 yıl sürdü ve yaklaşık 25 yılda eridi. Bunun da oluştuğu süreden 80 kat daha hızlı inceldiği anlamına geldiğinin altı çizildi. CNN International'a konuşan ekip lideri ve Maine Üniversitesi İklim Değişikliği Enstitüsü Müdürü Paul Mayevski, dünyanın bu erişlemeyen buzullarında insan bağlantılı iklim değişikliği etkilerinin 1990'ların sonlarından bu yana giderek arttığını söyledi. Ekibe göre buzul erimesinin geniş çapta meydana gelmesine karşın gezegenin en yüksek noktalarındaki buzullara bilimsel ilgi ne yazık ki aynı oranda değil. Araştırmacılar bulguların yalnızca iklim değişikliğinin etkilerinin dünya üzerindeki en yüksek noktalara ulaştığının doğrulaması olmadığını aynı zamanda karla kaplı yüzeylerin sağladığı kritik dengeyi de bozduğunu söyledi. Araştırma Buzul'un buzu açığa çıktığında çeyrek yüzyılda yaklaşık 55 metre buz kaybettiğini ortaya çıkardığını gösterdi. Buna göre kar yığınının altında kalan buzul ağırlıklı olarak buza dönüşüyor ve değişim 1950'lerde başlamış olabilir. Buza dönüşme buzulun artık güneşten gelen ışınları yansıtamayacağını ve erimesinin daha hızlı hale geleceği anlamına da geliyor. Model simülasyonları güneş ışınlarına maruz kalma nedeniyle bu bölgedeki erime ve buharlaşmanın kar örtüsü buza dönüştüğünde 20 kattan fazla hızlanabileceğini gösteriyor. Bağıl nem seviyelerindeki düşüş ve daha güçlü rüzgarlar da erimenin hızlanmasına katkı veriyor. Buzullardan gelen suya bağımlı olanlarsa tüm etkilere ek olarak mevcut erime hızının önümüzdeki yıllarda kar ve buz örtüsünü daha da ince olacağından Everest Dağı'ndaki keşifleri de zorlaştıracak. Mayevski şöyle diyor. Kutup ayıları, kuzey kutbunun ısınmasının ve deniz buzu kaybının ikonik sembolü olmuştu. Everest'te olanlar da belki bir başka ikonik çağrı ve sembol dedi.